Allahümme inna nesta'inuka ve nestağfiruka ve nestağdik ve natubu ilayk ve nü'minu bike ve natvekkül aleyke ve nuthni aleyke lkhayre kullahu neşkuruke ve la nekfuruke ve nakhla'u ve natruke ve natruku men yefcuruk Allahümme iyyâke na'budu ve leke musalli ve nesudu ve ilayke ve nahfiduna narjuu rahmetek ve nakşe azâbeke inne azâbeke eljidde bil kuffâri mulhik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 azabından korkuyoruz. Gerçekten senin azabın kafirleri muhakkak yakalayacaktır. Ee, Seyyidimiz Muhammed Aleyhisselam'a ve ehli beytine salat et, selamet. Mübarek, muhteşem bir dua bu. Ee, bunu mümin şüphesiz ne kadar iştihak ile okursa, bir de bunun namazın, günlük namazların son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 Kılıp hemen arkasından vitride kılıyoruz. Çünkü ya kaçırırsak diye bir korku oluyor ki gerçekten de kaçırmamak. Çünkü vacip bir ibadet bu. Vacimin terkinden de ekab gerekiyor. <gülüyor> Vitir namazında üç rekatta da kıraat var dedik. Bu üç rekatin kıraatında aslında serbesttir. Yani nereyi okursa okur Fatiha'dan sonra ama birinci rekatta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 elleri kaldırıp tekbir almak gerekmektedir. Ondan sonra da ellerini bağlayabilir veya da namazdan sonra dua yaparken ellerini kaldırdığı gibi ellerini kaldırarak da dua yapması mümkündür. Kunut duası özellikle tekrar ediyorum. Yani bu kunut duası Fatiha'nın namazda farz olduğu gibi e, farz değildir. Kunut duası özellikle e, imamlarımız bunu seçmişlerdir. Ama yine e, Nesai'nin e, rivayet ettiği e, bir hadis-i şerif var. odunda da çok güzel. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in e, Hazreti Hasan'a okuması için öğrettiği e, meşhur kunut duası var. Allahümmehdini Fiman men hedeyd vara fiyyi fi men aafayt wa tawallani fi men tawallayt wa barikli fi ma a'tayt wa qini sharra ma qadayt innaka taqdi wa la yuqda aleyk wa inno la yizillu man walayt wa la ya'izzu man a'adayt tbarak rabbana wa ta'alayt wa sallallahu ala nabi Muhammed diye de kunut duası vardır böyle de okunabilir. bu kunut dediğimiz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 ee, bir başlık açmak istiyorum. Secdeler diye bir başlık e, neden açıyoruz? Secdeler başlığı. Çünkü e, bizim namazların e, arızalarını takviye etmek için bildiğimiz bir sehv, sehv secdesi var. Bir, bir de tilavet secdesi dediğimiz secde var. Bu da namazla ilgili bir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 Sehv, sehv ne demek? Yanılma. Yanılma secdesi diye bunun Türkçeleştirebiliriz. Sehv-i secdede diye ilmihal kitaplarında e, bulunur. Sehv yanılmak demek. Türkçede de sehven şöyle yaptı deniyor. Yani yanılarak yaptı demek. Sehv secdesi, sehiv secdesi sünnetle sabittir.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 birinci oturuş. Birinci oturuşta beklenilecek oturulması gereken sürenin sınırı ettahiyatu اتحياتü kadardır. Ettahiyatu dem fazla oturulursa, mesela yanlışlıkla salibarik okunmaya kalkılırsa eğer birinci oturuşta ama üç veya dört tekiatlı bir namazın birinci oturuşunda.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 Elbette boş durup geciktirmedik ama olsun Salli Barik okumakla da olsa geciktirdik. Bu geciktirme Üç kelimelik bir geciktirme olduğu zaman Sev secdesi gerekir. Mesela Örnek verelim Ettehiyyatü <Susur> bitte eşhedü en la ilahe illallah Ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve Resulüh Allahu Ekber deyip kalkmak lazım. Bunu biz dalgınlığa geldi. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ala Muhammed kema salli teala İbrahim ve ala ala İbrahim inneke Oo, Üçüncü rekattı dedik sev secdesi gerek. Hemen gene Allah'a akber deyip kalkıyoruz. Hatırladığımız yerde Allah'a akber deyip kalkıyoruz. Üçüncü e, rekatın gecikmesinden dolayı sev secdesi gerekti. Ama şu şekilde oldu diyelim.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 Bir farzın geciktirilmesinden ne kastediliyor? Bunu anlayalım. Peki, ruku farzdır, tamam. Ruku'ya gitmeden önce tuttuk yedi Kur'an okuduk. Ruku mi? Hayır. Niye? E, kıyam esnasındaki kıraatin bir sınırı yok ki. Yedi ayetten fazla okumayacaksın.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 İftida tekbiri e, Allahu Ekber namazın farzlarından. Dolayısıyla iftida tekbir almadan zaten namaza girilmiş olmuyor. Ama kunutta kunutta tekbir Allahu Ekber deyip rüküye gitmeden önceki tekbir farz değil vaciplerden onun terk edilmesi halinde kunut tekbirinin kunut tekbirinin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 Kıldı. Kaçıncı rekatı olduğunu şöyle bir kural. Eğer ilk defa başına geliyorsa bu Müslümanın 10 senedir namaz kılıyor. İlk defa bir rekat karışıklığı oldu. O namaz e, iade edilecek, yeniden kılınacak. Çünkü e, şeytan böyle bir giriş yapmamalı Müslümana. Bir kere namazın rekaatlarında şaşırtmaya başladı da şeytan. Şöyleydi böyleydi dedi mi yüz sene namaz kılısı ona bir daha toparlatmaz. Vesveseye, evhama yol açmaması için ilk defa namazda e, üç müydü ya, eyvah iki miydi diye tereddüt eden bırakıp namazı yeniden kılacak. Namazın içinde ilk defa karşısına böyle bir şey çık göze.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 bir katkıda bulunur. Tabii bunu böyle mantık oyunu ile tespit etmiyoruz. Ayetlerden, hadislerden fukaha bunu böyle anladığı için konuşuyoruz. Burada ikinci pozisyon Müslüman dediğimiz gibi iki günde bile, hele bu son zamanlarda hastası vardır, yoğun işi vardır, namazda hep tereddüt ediyorsa hep övleyi dört mü kıldım, sekiz mi kıldım oluyorsa ben karşılaştım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 İki miydi, üç müydü diyorsa ikiden devam eder. Peki bu aslında 5 rekaat kılmasına sonradan neden olmuş olsa önemli değil. Önemli değil. Allah bize böyle hüküm verdi. Böyle. Her iki durumda da yani e, zannı galiple dört deyip dört kıldı veya karar veremedi az olandan devam etti. İkisinde de namazda ihtimal bir sıkıntı olduğundan dolayı sev secdesi yapar.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 bir oturuş yaptı. Sonra kalktı. Bir rekaat daha kıldı. Kaçırdığı iki rekatı kılacak şimdi. Onun için kıldığı rekaat sayısı iki olduğunda mecbur bir daha oturuyor. İkinci rekaat. Üçüncü rekatı kılıyor. Üçüncü rekaat son oturuşu gerektirici bir daha oturuyor. Dolayısıyla akşam namazını üç oturuşta kılmış oluyor. Aslında akşam namazı üç oturuşlu namaz değildir. Ama her iki rekaat kılan bir kaade oturuş yapması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 döner hemen oturur selamun aleyküm ve rahmetullah. Selamu rahmetullah namazını bitirmiş olur hayır secdeye giderse 5. rekatta secdeye giderse bu takdirde namaza 1 rekat daha ilave eder bu namaz 6 rekat olur 6 rekata döner namaz niye 6 rekata döner çünkü aslında 4. rekatta ettehiyatı okuduğu için kadeh ahirede namazı bitmişti 2 tane rekatı selam vermeden ilave etti bu 2 rekatlık uzatma yok hükmünde nafile namaz hükmünde ama farzı etkilemiyor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 secde edilmesi gerekmediğine dair olan e, itihadı e, herhalde uygulamamız daha uygun olacak. Çünkü e, bu ayeti insan okuduğu zaman e, bir secde embri tak eder yankı hükmünde olan e, okumalar. Meril mesela başka e, Rahat suresi'nin 15 ayetindeki,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 hemen secde edilir. Tilave secdesi e, Allahu ekber deyip secdeye gidip Subhane rabbiyal ala 3 defa tekrar edilir. Allahu ekber deyip kalkılır. Secde tilave secdesi iki tekbir ve Subhane rabbil aladan ibarettir. Elbette abdestli olmak şart. Abdestsiz herhangi bir şekilde olmaz ve bir de bu eee uçağında çağında